Muhterem kardeşlerim, arkada çok kalabalık cemaat var. buyurun. Arkada namaza yetişememiş, kılamamış kardeşlerim. otursunlar, ben de yetişemedim. Beraberce sonra cemaatle kılarız. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Resulatü vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Seyyidina ve senedina ve mededina muhammedin ve alibi ve sahbidi ecmain. Ben antebilahı bir insan ile yirmi tine. Ama bazı halim ve eyuha İkbal, fakat nefsler kitapı kitabın var ve nefsler bediyesi şayid namah. Allahü Aleyhisselam. Eşrel umur ekmerim bin İvane Aslan Kulukal el-muvattaunu eknafen inde imaya ila funa ila fun la fannati men la yaftura lahu ilaf sadaruzul mahfi maqra' al-camata azizim Allahu Teala selam ve rahmeti olsun efendimiz rehberimiz efendimiz Muhammed Mustafa Hazretlerinin mübarek hadis bir miktar Ramuz ve Ahadis isimli hadis kitabından okuyacağız. Bu hadisi şeriflerin okunmasına başlamazdan önce ilk başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu faki için sonra onun cümle ailenin, ashabının, etrağının ve bir başka i Muhammed'in mürşitleri ve mürebbilleri olan Sadat ve Meşayih-i Turgu Aniyyemiz'in ruhları için Evliyaullah'ın sahi ve Enbiya ve için <gülüyor> ahirete göçmüş olan analarımızın, babalarımızın, akrabalarımızın, sevdiklerimizin, dostlarımızın ruhları için <gülüyor> <gülüyor> bu beklileri fethetmiş olan fatihlerin, gazilerin, mücahit askerlerin ruhları için kümle ashabı hayrat ve hasenatın ve bilhassa şu caminin yapılmasına emeği geçmiş olanların geçmişlerinin ruhları için ...bulduğumuz eseri teyifeylemiş olan Gümüşhaneli hocamızın ve onun talebelerinin hocalarının ruhları için... ...bu bilgilerin hadislerin bize kadar gelmesine emek sahip etmiş olan bütün ravilerin, alemlerin ruhları için... ...biz yaşayan Müslümanların ve Mevlamızın rızasına uygun ömür çürüp huzuruna sevdi razı olduğu... Amla açık biz var olarak Vardım vesile olması için. Bu bir fatih her bir şey okuyalım. Sopraları ekleyelim, öyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. araştırma ne Baha rivayet edilmiş meşhur bir hadis işleri ki, kitaplarda çok, çok okunmuş yazılmıştır. Sizler de karşılaşmış ve kulağınızla duymuş hatırınıza yerleştirmişsinizdir. Ekmelül müminine imane İman bakımından müminlerin imanı en kamil Yani biz müminiz. Nereden belli? Ahlakımızdan belli olacak. Tavrımızdan belli olacak. Ahlak, sosyal dünya içinde, topluluk içinde, cümle içinde insanın başka insanlarla münasebetlerinin tarzıdır. Ona damlasını vuracak imanı. Yani mümin bir insanın hanımıyla geçimi güzel olacak annesiyle babasıyla evlenmeleriyle çocuklarıyla durumu güzel olacak, çevresiyle arkadaşlarıyla komşularıyla durumu güzel olacak, şehriyle cemiyetiyle cemaatiyle efendim durumu uygun olacak. Bu tekin Müslümanların bağlantısı sağlam olacak. Yani bu hallere instikar edecek, laksa kalmayacak. Çünkü lafımın doğrudan doğruya sözüm kıymetiyor. Avrupa da biliyor bu hadisleri okuyor, Avrupa da bu hadisleri biliyor kitaplar yazıyorlar. Bu kitapları yani kitaplarında hanesleri ayetleri zikrediyorlar. Ezberliyorlar ama Müslümanları yıkmak için. Bu bilmek bir şey değil. Bir şey insanın içine yerleşecek ve etrafına bir saçmalık süsük. İyi bir Müslüman ahlakı ile belli olur. Bakarsınız. Peki, ahlakıyla, geçinme ile, efendim uyumuyla, efeki Müslümanlara karşı davranışı ile belli olur, değil tatlı dilli, güneş yüzü olur. Burada Seyyat Erdoğan Efendimiz iman bakımından en kâmil insanların güzel huylu olacaklarını belirtiyor. Yani imanın güzel huylu olmaya götüreceği, güzel huyluğu da ne kadar iyi takip et görebilmişse bir insan o zaman iyi Müslüman olacağını düşünüyor. Hocam ben biraz sinirliyim, o zaman biraz, biraz demek ki bir eksikliğim var. Hocam ben tembelim demek ki bir eksikliğim var. Hocam ben bilmem hasretçiyim, eksikliğim var demek ki. Onları attığı zaman, ama insan mümin kimse olur. İşte harika dediğimiz, şey, bunun mektebi oluyor. Yani burada insan güzel uyuyor, tatbiki olarak görüyor. Peygamber Efendimizin zamanında Peygamber Efendimiz dağın başına çekilseydi, hiç kimseye konuşmasaydı. Gelen vailleri bir kitte kağıda yazdı, yazdı söyledi. İşte bu kitap bana indi diye her defa gönderseydi, bir şey diyemedik. Ne yapalım? Ördek göndermiş ama. To, until I'm going onlar öyle iştenceliyor ki dininden dönsün bir. Dön dininden. Dönmüyorlar Mesela. E şimdi o zulümler başka türlü İnsanların zulümden kurtulması için Allah ile kul arasına giren engellileri kandırmak için Müslümanın yaptığı çalışmalara cihat verirler. Cihat şart. Çünkü kulluğu engelliyor. Esramayı engelliyor. Başka şeyleri engelliyor. Ve sen sen kuzu gibi durursan, cihalet terk edersen, etraftaki kurtlar seni parçalar. Etraftaki kurtlar seni parçalar. Bak, zayıf büyüklükleri yerlerde nasıl parçalıyorlar? <gülüyor> Bir arada olmadığı zaman, terli toplu olmadığı zaman, çalışmadığı zaman, usulü ve erkanlar, yolunun yönüzeğini bilmediği zaman nasıl parçalıyorlar? Nasıl Müslümanları parça parça parçalamışlar? Nasıl hala parçalıyorlar? Nasıl, nasıl hala öyle birbirlerini düşürmüşler? Ne şeyler diyor yani diyor, şimdi şu İran'ın, şu Irak'ın cidaretçileri güzel huylu kimseler olsalardı. Yani şu Müslümanların şu hali tahakkuk etseydi Müslümanların üzerinde bu işler olmazdı böyle. Şimdi birbirlerinin şehirlerini bombalıyorlar. Peygamber Efendimiz buyuruyor, Müslümanların imancı en kamil olanı huyca en güzel olanlarıdır. Yanların yumuşak kimselerdir. Yani gizimlidir, yumuşak başlıdır, sevimli, sempatiktir, sokuldan, sokuldandır, aşırı çatık, inatçı, kavucu, huysuz, aysuz değildir. Müslüman. Elazığ'ın ya telefon eviyle konuş. Kendileri başkalarıyla sohbet ederler, sokulur belki giderler, gelirler, merhaba ederler, arkadaşlık ederler. Başkaları da onların yanına gelir, sohbet eder, sohbetlerden memnun olur. her Ben Biraz kendisiyle oturup kahve kimse terendi ve ancak şöyle talep edebilirlerdi er Ne ondan öyleydi. ondan sonra başka onun gibisini görmedim. O kadar hoş insan görmedim derlerdi. Bu da hasımların şehadetleri de değil Büyük kureyşin müşrikleri uluları biz Muhammed'in etrafındaki insanlar kadar ona bağlı insan grubu görmedik. Kayserler gördük, Kiseralar gördük. Biz arası hükümdarlarının sarayına gittik. İran sarayına gittik. Oradaki hükümdarları ve etrafındaki insanları gördük. Ama Hz. Muhammed'in etrafındaki o sahabesinin hali gibi bir hal görmedik. Onları çok seviyor. Öyle değil mi? Şafirler, şükürler bize öyle şehadet etti. Bu neden olur? Bir ver huyden olur. Tatlıs. Ben güzel güzel olur. Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Allahu Teala Azze ve Celle "Lem'a fî tafaslın galizan kalbi leffatun min haves." Allah'ın rahmetini feri onlara yumuşak davrandığın kabari şedidlerle makbu bu terbinde. Eğer katı olsaydın, haşin olsaydın hep sözler söylerdik. Azan etrafından etrafında dağılır giderlerdi. Yumuşaklık, tatlı dililik güzel üslup İslam'ın önemli bir şeyi. Kime karşı? işit davam o ve el kürsanıdır, cürhemah o beyime. Kaçırılara karşı şiddetli, kuvvetli, kendi adaları esirlerle merhamet dolu. Ne benim yakam açar, yakışıp benimle uğraşıyorsun, biz kaçırlılarda uğraşıyoruz. Kaç gücün yetiyorsa, onlarla uğraş. Bana gelmiş, bulmuş benim gibi bir rayısı bana çalışıyorsun. Aralarında muhatesli, kaçırlı böyle karşı şiddetli olacak. Müslümanlar yani yerine göre. Kardeşime ses çıkartmaz, tamam o Müslüman kardeşimdir. Ziyarım, böyle deseler, böyle deseler aldırmam. Ama kafire göz açtırmam. Bu da etlerim daha, içeri gelmesine fırsat verme. Şöyle yaparım, böyle yaparım diyecek Müslüman. Tersine döndürmüş işi. dişi, kafirlerle dostuz, Müslümanlara harsın. Öyle şey olur mu? Kafirlerle dost, İngiltere'den, Amerika'dan, Rusya'dan, Fransa'dan, Almanya'dan dostu var. Onlarla beraber oturur, kalkar, içer, eylemiz. E e e e e Memleketimiz daha halimizi beğenmez veyahut halimizi beğenmez. Kendi vatandaşını beğenmez. Korkmuş, bu tarafa bağlanmış. Onlarla birlik olur, bize çatar. Onların başkası olur, bize, efendim, kötülük yapar. Onların, onların yardaşçılığını yapar. Tersine dönmüş, cahillikten. Yani, İslam'ı bilmediğinden. İmanı bilmediğinizden Mesul'e Sürdüsü'nün <gülüyor> rayıklığından. Allah bizi güzel suydu kimseler ile. Yani huy güzel olmayınca olmaz. Kardeşlerimizi duyuyoruz. Bunu başına yapayım. Hanımın beyinden şikayet var. Geliyor şikayet ediyor, diyor. Hocam şöyle huysuz, böyle zahim, şöyle dönüyor, böyle şey yapıyor. Allah Allah. Yani bu kardeş bizim dışarıdan iyi gördüğümüzü kaybedeşiyor. Şu hanımı nasıl şikayet ediyor bakın. Kadın, hanımı hakkı yok mu insanın üzerinde? Var. Hanım üzerinde beyin hakkı mı odalar? O da var. Kimisi de geliyor hanımından şikayet ediyor. Efendim bizim hadın laf dinlemez, anlamaz, Allah'ın evini tutmaz. Efendim abdest alıyor gibi alır, yapar, abdest almaz. Namaz kılıyor gibi yapar, namaz kılmaz. Şimdi haçide de gidiyormuş. Çocukların evine geldiği zaman tak tak tak tak kapıyı çalıyormuş hadi namaz var diye, çocuklar kandın benim şeytan benim şeytan deriz mi bir de tane hani şeytan diyor yok benim. esselamu aleyküm veren akıllar esselamu aleyküm veren akıllar baba tamam tamam içeride sanki namaz kılıyormuş da selamını verdi de efendim namazı bitmiş gibi tamam tamam diyormuş dışarıdaki babasını kandıriyor Allah'a kandırabilir mi yatağın içinde. yani kalkmak zor geliyor yatağın içinden Evet duyuyor şey heyim dedim ne aleyküm Allah. selam alekül aleyküm Allah. baba tamam tamam kıldık ne olmuş yani iman iman Müslümanın içine yerleşecek Müslüman kardeşimiz kızına demiş başını öt. kız ayılıyor bayılıyor hastanlık oluyor örtüyor ne var ya <gülüyor> Allah ne ne ne olmuş yani Hayır diyor, hayır diyor. Bana sünbülünü, anasını söylüyorsunuz, bilmiyorum. Bizler sıcak gözlücek. Yani anan öyle değil, dinlenen öyle değil gibi. Verdiğimiz adımlar emri ortada. Neden şey yapıyorsun? Veya o, efet. Hastalı evimizde, mahallemizde, karşımızda, pazarımızda, mineraltebessede bulunduğumuz, alışverişlediğimiz merhaba ettiğimiz insanlara karşı vazifelerimiz var. Bunları İslam belirtmiş. İslam'ın ölçüsü belli. Müslüman Müslümanı gördüğü zaman selam verecek. Efendim haline hatırını soracak. Evet. Hastanatı ziyaret edilecek. Ölçüysen vazifesini yapacak. Efendim hayır temenni edecek. Kendisinin yüzüne karşı veya arkasından onu koruyacak, koruyacak filan. Tıpkı vazifeler. Tayin edilmiş. Kanunun konuya karşı vazifeleri belirtilmiş. Şunu yapacak, şunu yapacak, şunu yapacak. Beyin hanımına karşı vazifeleri belirtilmiş. Şunu yapacak, şunu yapacak, şunu yapacak. Herkes hakkını bilsin, vazifesini bilsin, mutladan bilsin. Tarebenin hocaya karşı vazifeleri var. Hocanın tarebeye karşı vazifesi var. Her şey intih girmiş. Allah ve Allah güzel olan her türlü vazifesini dört başı mamur yapan insan eylesin. Bir taraftan iyi, öbür taraftan kötü olmaz. Efendim... Bizim o taraftan bir sözü vardır, il eylesi, ev avusu, başkasından ben şu iyi, ve zehir zöperek, manasında böyle bir tabir vardır, Müslümanlık her yerde belli olacak. Birisi Müslüman olmuş İstanbul'da, bizim üniversitede var, üteliydi, öğrendim. Müslüman olmuş, yani Müslüman da öğrenci de tevze etmiş, Derviş olmuş, iyi bir Müslüman olmuş. Bir zaman geçmiş şöyle birkaç hafta hanımı demiş ki ya efendim insanın de bir değişiklik var. Ne oldu demiş. Valla bir zaman var. Eski, eski insan bilirsin sen demiş. Biraz değiştin. Müslüman beni değişirmişler. Yani iyi Müslüman olunca o zaman hali güzelleşir. Etrafındakiler fark eder yani. Yumuşaklığını, tadılığını fark eder. buna dikkat edelim. Müslümanlık emirler demek değil, namaz kıldık. Evet, eh, güzel. Allah'ın emirlerinden, vazifelerinden bir vazife yaptın şimdi. Namaz bir vazife, efendim, güzel huylu olmak bir başka vazife, şeytana uymamak bir başka vazife, Allah yolunda cihad etmek bir başka vazife, kafirlere karşı, güç yettiğince silah hazırlamak bir başka vazife, hepsi lazım. Hepsi, hepsi birden yapılacak. Birisini yapıp ötekisini yapmamak olmaz. Geçilmeyen da hayır yoktur. Geçim ne olacak? Müslüman, öteki Müslümanlar da hoşça geçinilecek. Bu hadis bu kadar. Allah bizi bu hadisin efendim tam böyle manasına hazmetmiş, imanı en kamil olan ahlakı en güzel kullar eğilirsin. Yalnız ahlak hususunda bir şey hiç etmem gerekir. Bir kere daha denerek ihtar edeyim. Güzel huyluluk. Güzel huyluluk efendim böyle kızı gibi boynunu büküp dur durmak demek değildir. Güzel uyduluk Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de emreddiği ahlak ile ahlaklanmak demektir. Efendim Resulullah'ın bize hayatında numune olarak gösterdiği ahlak ile ahlaklanmak demektir. Kızılacak yerde kızacaksın. Susulacak yerde susulacaksın. Konuşulacak yerde konuşacaksın. Şehzade güzel bir söz söylemiş. İki şey diyor. İnsanı çileden çıkartır. Kızılır yani. Bir... Konuşulacak yerde susmak. İki, susulacak yerde konuşmak. Yahu dur şimdi konuşma zamanı değil. O zaman dır dır dır vır vır vır konuşuyor. E bu tarafta da bir dina hücum olmuş, bir haksızlık var, bir zulüm var. Hadi konuşsana. O zaman susuyor. Olmaz. Yani her şeyin yerini bilir Şu adam et diye süt diye karışmaz. Mahallede kuzu gibidir. İşte hiç kimseyi incitmemiştir. Dur, dur bakalım. Biraz etliye ciddiye karışacak Müslüman. Biraz etlisine sütlisine karışacak. Kötü bir şey gördüğünüz zaman karışmamak olur mu? Bir kötülüğü gördüğünüz zaman onu düzeltirseniz elinizle düzeltin. Ona gücünüz yetmezse dilinizle söylenir. Ona da gücünüz yetmezse kalbinizle buğz edin. Hadi şöyle bak. Kötü bir gölüm düzeltti. Efendim şu tarafta iki kişi. Kıtla kıtla kahve ediyor. Yanlarından geçiyor. Ne merhaba ben herkesle iyi geçiririm karışır. Böyle şey Ayır bakalım ondan. Hele bir tanesi hastalık ediyorsa şöyle biraz ona kaşımı çat. Bir iki tane. Bir iki, bir iki tane de sen vur. Çekir bakalım. Ne aldın bunun bazını? Gel bakalım. Yürü karakalı. İşte affedan diyor o. Vesulun abdur. Şere ait. Hadi bakalım. Yani neyse. Müslüman böyle yerine göre sen yerine göre yumuşak odandır. Peygamber Efendimiz'in sahaneyi, kiramı. Sesere çıktılar. Harf. Düşmene doğru gidiyorlar. Harf halinde. Hava, Hava çok sıcak, güneş, kum, çöl, su yok, sıkıntı var. Oruç tutmayın dedi Peygamber Efendimiz. Seferde oruç tutmak var değil, mecburi değil yani. Oruç tutmayın dedi. Bazısı dinledi sözü, bazısı dinlemedi, oruç tuttu. Oruç tutanlar bayıldılar, halsin düştüler. Öteki arkadaşlar onlara yardım etti. Suları taşıyıverdiler, yemekleri pişiriverdiler, hizmetleri yapıverdiler. Meğerlere hatırlıyoruz ki bugün oruç tutmayanlar icilleri cevapları kaldı götürdü kazanıyorlar oruç tutanlar gelme göre her şeyin aklını kullanacak Müslüman ona göre yapacak Müslümanlık kuzu kuzu olmak değildir kuzu kuzu olursan bak işte yerler bitirir hakkını koruyacaksın ne sen alda ne aldat ne sen aldan ne aldat bunda vardır bir kitap yani. Kendin anlanıyorsun daima, ona doğru bilin. Daima senin üzerinden alıyorlar aşırı olarak, ya atını başına toplasana müslümanlar kokulursun insandır. Azalmayacaksın da azaltmayacaksın da. Bileceksin, ben bunu daha beterinin yapmasını bilirim ama ben müslümanım, Allah'tan korkarım yapmıyorum diyeceksin. Yani kötülüğü de bileceksin, iyiliği de bileceksin, kötülüğün kötülük kötünün kötülük yaptığında anlayacaksın da yani engelleyeceksin ve uymayacaksın ona. Müslümanlık güzel güzel güldü. Bu Yoksa Müslümanlık her zaman böyle Bu demek değil. Yere güzel kaş çatmak güzel Müslümanlık olur. güzel evet, evet. evet. güldü. Bu güzel Bu güzel Bu güzel güldü. güzel Müslümanlık olur. Neden? güldü. herif güzel güldü. Bu güzel güldü. Bu güzel güldü. Bu güzel güldü. Bu güzel güldü. Bu güzel güldü. Bu güzel güldü. Bu güzel güldü. Büsmannlığın güzel uyuğu böylece bilesiniz. Bismann güzel uyu sabırlıktır efendim, bir e, de kahramanlıktır, cesaret bir, cesaret de var. <gülüyor> o da. Ne? tıbbi bir şey olarak öğrendim ve ders tarifine buyurmuş. Kıraat <gülüyor> hadisleri Rahmetli Ülker Bey Allah'a Hazreti Ömer. Gözün, gözüne, gönlüne şenlik ve zökerle etsin, git dünya ve seni mesul etsin diye. Böyle dua etmiş Peygamber Efendimiz, duasını tutmuş yani. Peygamber Efendimiz bir, şey, bir etti mi? da okudu, Allah'ım da rahmet eylesin, sevgilin ne ne dediyse olmuştur, şehit olarak emanet ettim. İran'da bir kere, Efendim e, Hazreti Ömer radıyallahu anh'a Resritte hançerledi. Hançerledi, yaralı getirdiler evinde. Artık şey, o yaradan kurtuluşu yok gibi yani. Ağır durumu. İlk sorusu şu oldu. Beni kim vurdu? Dediler ki Müslüman olmayan İranlı bir köle vurdu. Elhamdülillah. Dedi. Çok şükür yarabbim. Dedi. Demek ki beni bir Müslüman vurmamıştı. Bak katilini bile düşünüyor. Yani bu Müslümanlar acı verir çünkü bir Müslüman bir Müslümanı kasten öldürürse ebedi cehennemde döner. Ve men katelemi minen mutaammiden fecezao bi cehennem khalida. Ebediyen cehennemde kalır. Onları o bizliği için sordu hemen kimdir beni şey yapan diye. Belki böyle bir şey de sancerledi. Haddet tehmet. Şehir olarak yaratan, o yerden, o yerden şehit olarak vefat etti. Peygamber'in endibinin hücre yısa adetine merhamen mezar olarak oraya versin olurdu, deşeref. Ne öyle büyük bir Şöyle Peygamber Efendimiz'in o zaman burada oldu Peygamber Efendimiz, şehrin, şehrin olarak vermedi o ağzıda olarak ömüyor, ömer diyen, ee, o da resulülaştı. Ee, bir başlığında maske, neleri gösteriyor Allah'ın Teala Hazretleri ki, yaşandığı etrafındaki insanların, Sonra ben ben olacağım dese şey yapıyor. Ve özellikle fani eller dedi. Bir ya öbürsen öyle bir efendim bu e, ben ziyarete tek başına olarak gelsem orada orada tek başına refal edersiniz. Seni bir karın kandırır filan dedi. Ona da öyle söyledim. Çok hasta olan bir kimse yani eğer e bir selikan veresi onun ziyaretine zahirli imkan tanmapul bir zat dedi özgamma arasında da şurayı istirya vasiyet etsem malımı şu kadar da çocuklarıma versem sen dedi, daha ölmeyeceğiz, ben çok yaşayacak, şöyle olacak, şöyle olacak dedi. Allah bildirince, Allah Tehane Hazretleri her şeyi biliyor ya, bildirince bak neler, nasıl söylüyor, önceden nasıl söylüyor Peygamber'e. Birisi, hak meydanında çarpışıyordu. Çarpışıyor, elinde kılıç, herkes ne kadar güzel çarpışıyor. Can ki siperane derler ya, yani canını ortaya koymuş, eli çarpışıyor. Peygamber Efendimiz dedi ki, o cühenirliktir. Evet, evet. İnsanlar şaşırıp kaldılar yani sallandılar. Dediler ki Ya Resulallah çok güzel çarpmış çağırmışıyor o cühenlem müktür. Çok güzel çağırmışıyor Ya Resulallah cühenlem müktür dedi. Biraz sonra harbin bir arasında birisi geldi bir haber getirdi Ya Resulallah. Efendim senin o dediğin şahıs yaralandı. Yaralanınca yarasının acısına dayanamadı. Kılıcının kabzasını yere koydu. Kılıcın üstüne kendisini abandırdı intihar edince İntihar edince cehenneme gidiyorsun. Şartelin kaleciyle olsaydı hiçbir şey değil, şeyli Ama Bu hadis-i şerif Kırmiyede Ebuda'l-Sa'fi'den İbrahim b. İdlibanda var. Darisi kitab olan başka tavsiyelerle ihtibaren bir hadis-i şerif. Buyurmuş Peygamber Efendimiz: "El besu İğniniz, ribas olarak üstünüzde giğniniz, minir tiyan yıkım elbiselerinizde elbiyum, beyazlar giyin. Yani üzerinizde beyaz elbiseler giyin buyurmuş peygamber efendim. Beyazlık tabii temizliğin sembolüdür. Çünkü beyaz üstündeki kevi şıp diye gösterir. Yakanın kirini yalanı şıp diye gösterir. İnsan onu yıkayacak temiz elbiseler. Arabistan için ayrıca bir faydesi var. Beyaz iğmenin güneşli yer. Yani ne kadar beyaz giyerse ışığı yansıtır. Yiyeme de o kadar sıhhatli olur. Her bakımdan güzel tavsiye. Çiçek gibi bir insan tertemiz, kar gibi böyle giyinmiş. Eskiler onun için beyaz giydirilermiş çocuklarla biri. Geçtiğimiz haftalarda da bir vesileyle söylemiştim. Renkli elbise giydirmeyi ayıplarlarmış bak. Temizliğin güzel yapmaktan kaçıyor. Kir kaldıracak elbiseler giyiyordu öyle çıkıyor diye Eski Eşyaları bir tere var. Bunu bana eski yaşlı amcalar söylediler yani. Ben de başka yerde de söylemişim. Beyaz giymek giydirilmedi zaman çocuklara ayıplanmış. Annesi babası bak temiz giydirmek renk gönlü yok, da Renkli giyiyor biraz kir kalırsın diye diye ayıplanmış. Beyaz giyeceksin, tertemiz, temiz bak yani. Çünkü seninle halini hayırlı şey yani. En güzelimiz en hayırlısı sandık. Beyaz giyinmek. Erekler, efendim harflerde böyle beyaz rengiselerle giyerler, gelirlerdi, <gülüyor> beyaz rengise temizlik alametiydi, efendim güzellik alametidir, onun için eve tavsiye edilmiş, efendim, sonra beyaz giymekte, efendim, kibir sahibi olmamak, ışığılı olmak, uzak uzaktırmak gibi manalar bulmuş şarihlerimiz, o bakımda, bu tavsiyeye mülkün merkezine böyle riayet etmeye çalışalım bundan sonra inşallah. ve فِيهَا مِنْ تَعْقُمْ Ve beyazlar içine mezağınızı, kefenlerdir yani beyaz kefen, terasarın sözü dediğinizi buyurmuş Peygamber Efendimiz. onun mevzu öyle yaparız. Tabi bulunmazsa, beyaz bulunmazsa ne varsa onunla kefenler neyse olur da beyaz yapılması daha uygundur. Bu beyazla ilgili tavsiyesi bitti. Devamında buyurmuş ve مِنْ خَيْرِ اَكْعَالِنْ لِكُمْ Sürmelerinizin sizin için en hayırlılarındandır ismit. İsmid adındaki firme, o maddeden yapılan sürme sizin için en hayırlı sürmelerdendir. Çünkü o gözü parlatır ve kirpikleri büyütür. Şimdi Sule Arabistan'da Peygamber Efendimiz'in sünnetinde erkekler sürme çeker. Garip şişir şimdi bizim Anadolu'nun ahalisi, şimdi benim dinleyicilerim yani sizler garip dersiniz. Ya sürmeni bizim bildiğimiz kadınlar çeker dersiniz. Hayır. Yani e, kadın da çeksin de, yani kendi evinde bile. Kadının dışarıya karşı sürmesi yoktur İslam'da. Sürme çekerse göstermeyecek kimseye. Yani evinde olacak. Erkek sürme çeker. Erkek sürme çekerse şeydir. Efendim sünnettir. Onun için bazı böyle sevimli, sevdiğimiz kardeşlerimiz var. Alem ne derse desin hiç aldırmaz. Çeker sürmeyi gelir camiye. Fakat hadis-i şerifte peygamber sallallahu aleyhi buyurmuş. "Öl ki de ve kûsi ben gelmiş, onların kitaplarda olan bir şey. hadis şöyle bir. Hüvecü efendim mürave edilmiş. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki Ülhiderü Adem'e Adem aleyhisselam için kabir kazıldı ve lahif yapıldı. Malum kabrin bir kenarı şöyle işe doğru şey yapılacak toprağın altına doğru oyulacak oraya o tarafa lahif verirler yani. yani şey toprak eğer böyle kum cinsinden değilse altı kazıldığı zaman kült diye çökülecek gibi değilse o zaman Böyle düz kazılmazsa, kabirin toprağın altına doğru şöyle oyularak kazıdık bir yere, merta o tarafa doğru uzatılır, bu tarafa da tahtada düzülür. Yani üstüne bir ağırlık gelmez diye, lahit Kabirde lahit yapmak denir ona, lahit halinde yapmak. Şimdi Hazreti Adem aleyhisselamın kabirinde lahit yapıldı, yani o tarzda yapıldı. Ve suyla yıkandı Hazreti Adem aleyhisselam zıfat ettiği zaman melekler tarafından ve tek olarak yıkandı. Yani üç, beş, yedi, böyle yani iki, dört, altı tarzında bir de tek olarak yıkandı. Ve melekler dediler ki, fekaletil melaike, hâzihî sünneti verici Adem'e mübâdiyi. Bu Adem Aleyhisselam'ın oğullarının bundan kendisinden sonra sünnetidir. Yani yol, töre budur. Böylüler böyle gömülecek, bu tarzda gömülecek, bu tarzda yıkanacak diye, o zaman öyle melekler tarafından öğretildi. allah Teala Hazretleri bize her şeyi öğretmiştir ama Peygamberi'yle ama melekleriyle öğretmiştir. Kur'an Suresi'de biliyorsunuz, Er-Rahman, Alleme'l-Kur'an, harikal insan Alleme'l-Beyan. İnsanı yarattı da, beyan kabiliyetini, karışma kabiliyetini ona öğretti diyor. Kolihbay arda bana öğretti peygamberlerle efendim şey velilerle efendim giyinmeyi, efendim bizi bir nevi hulle içer. Efendim diker Allah değil, diyor. Efendim peygamberleri vasıtasıyla giyinmeyi, etmişken bana öğrettirdi. Efendim böyle kabri nasıl kazacaklarını, ölüyi nasıl tespit edeceklerini öğrettirdi. Böyle her şey Allahu Teala Hazretlerinin bize talim ile Mevlamız bizi yaratmış, da daima hak yolu bulalım, hak yolda hareket edelim, doğru işler yapalım diye daima irşad edici, yol gösterici vesileleri bize öğretmeye devam etmiştir, göndermeye devam etmiştir. Allah'ın Teala hazretleri, cezasına uygun yaşamayı, bu yurttanı tutmayı cümlemize nasip eylesin. Bu halde dua. Şu duaya mülazeme dedin, yapışın şu duaya, hep şu duayı yapın diyor Peygamber Efendimiz. İzlediğiniz için dikkatle dinleyin bakalım. Neymiş dua? Allahümme inni eserike Bismikel a'zami ve rıdvanikel ekber. <gülüyor> ya Rabbi, ben senin Rism-i Azam'ınla senden dilerim duamı isterim. Ve en büyük olan rıdvanım, rıdvan Ekber'in dilerini isterim. Yani rıdvanın en büyük güven ile gazabını gelen gazabına galip gelen rıdvanın ille, ona dayanarak senden hissevin demiş oluyor insan. Böyle derse, böyle dua ederse, fe innehu hicbun min esmâillâh, Allah'ın müessir isimlerinden bir isimdir bu dua. Bununla dua ettiği zaman, duasını Allah-u Teala Hazretleri verir, istediğine kavuşturur <gülüyor> o kulu. Onun için, bu şeyi, efendim, bu duayı güzel şey yapın. Şimdi, Hadis-i şerifin sonunda fe innehum min, ism, min ismum min esmâ illâ bu Allah'ın isimlerinden bir isimdir demek bir şeyi daha hatıra getiriyor ki, ayet-i kerimede buyrulmuş Bismillahirrahmanirrahim ve lillâhil esmâul hüsnâ Allah'ın esmâ ve hüsnâsı vardır Onlarla O'na dua edin Ya Rabbi sen Ekrem'in Ekrem'in'sin Ya Rabbi sen erhamur Rahim'in'sin Ya Rabbi sen Kaffan'ı Zülümsın Ya Rabbi sen Sette'le uyursun Aman yalnızca Rabb'e, af ya Rabbi, kerimsin ya Rabbi. Yani isimleriyle O'na dua etmeye ayetlerimiz de bize emretmiş Allah. Verileni esma-ül <gülüyor> husna, sen biha. Allah'ın esma-ül husna duadır. Ondan da ona dua edin, öğretiyor Allah bize Kur'an-ı Kerim'de. İşte bu da esma-ül husna buyurmuş hadis-i şeriflerde Yani o emredilen ayette emredilen şey böyle dua edin. Onun için duanızda bunu hatırlınızda tutun. El verirken kenara ben dua edeceksiniz, duanın bir arasında böyle dersiniz Allahumme inni es elüke bismikele ve rıdlanikele ekber Yarabbi bes, ben senin ismi azamınla senden isterim isteklerimi ve rıdlan ve isterim Demek oluyor Allah'ın ismi azamı, tabi en büyük ismi nedir? Ülemanın çeşitli sözleri var Haklıdır. Çünkü İsmail Azam öyle bir isimdir ki onunla dua edildi mi Allah onu ihsan eder, onun için onu gizlemiştir ve kullarına öğretmek için şey yapmışsa, ruhsat vermişse öğrenmek için Allah herkese öğretmemiştir. Çünkü yanlış yerde sahip diye saklamıştır deminiyor. Kizahlarda çeşitli isimler üzerinde durmuşlar, acaba bu mu ki İsmail, İsmail Azam'ın içinde ismi Azam'ı acaba bu mu ki diye ülama'nın bir büyük kısmı demiş demişti ismi adam Allah nesine celerdir Allah çünkü çünkü içinde her sıfata delalet, şeyim hepsi onun içindedir. kerimliği de o ismin altındadır affuğlu da latifliği de hakimliği de evetim bedüru da her şeyi rahufu da hep doğru Allah klasının altında dır diye odur diye hükmetmiş. Ama bu hadislerde de görüyoruz ki işte bu dua, bu dağının hani içindeki tabirler esma-i ilgisini adam buluyor, dağil kalmayalım, onu şöyle yapalım. Birisi gelmiş, Zünnünün Mısırı'nın yanına, ona mutasavvuf, her ikisi de Zünnünün Mısır'dan meşhur meşahikten, veli kullardan birisi, bir sene hizmet etmiş. İyice bir hizmet etmiş, ondan sonra demiş ki, yanında bir fırsat bulup yanaşmış, Adam, efendim size bu kadar hizmet ettim, bana ne olur, İsm-ül Azam'ı öğretin, İsm-ül bana bana öğretiverin diye. Demiş ki, peki ben sana bir emanet vereceğim, Mısır'da Kahire'de kendisi, bir emanet vereceğim, o emaneti İskenderiye'de filanca şans var ona götür ama hiç açma. Peki efendim demiş, bir, de bir paket vermiş Şeyh Efendi, o da paketi almış, ama içeriden tıkır tıkır geliyor. Paketin içinde sesler geliyor, tıkırtılar geliyor. Açma da dedi ama açsam mı açmasam mı falan diye uğraşırken yani dilinirken dayanamamış açmış. Açınca içinden bir fare atlamış gitmiş kutunun içinde. Atlamış gitmiş, dönmüş gelmiş efendim siz benimle ağlarım ediyorsunuz yani bir fare için beni taburdan hain eder, kendini yer ya efendim götürtüyorsunuz diye. Ne de abim dedi sen onu açtın mı? E açtım demiş. Açtığı belli zaten faale olduğunu anlamasından belli. Evladım demiş, sen benden ismi, adamı öğrenmek istiyorsun. Bir, bir emaneti kutuyu bir yerden verir tarafa götüremedin. Sana ne? içinde faale olur, başka şey olur. Ben bir o faale öne aldım o adama. Belki bir tecrübe yapılıyor. Yani sen onu açma diye halde açtım ben sana ödeki büyük emaneti veririm mi? Bu küçük emanete riayet etmedin. Ben sana ödeki büyük emaneti veririm mi? Rezminemeye alışması lazım. İşte böyle imtihan da ederler. İmtihan da ederler ki bakalım şeye emanete emaneti kazanmaya layık mı değil mi? Emanu ümmeti minel istilafi el muvalatı li kureyş kureyşün ehlullahi kureyşün ehlullahi kureyşün ehlillahi kendileri Bu an üst şerif kitabas. Nadirallahu anhumadan rivayet edilmiş bir müsibet şeriftir. Bu an efendimiz hani isim belinde benim ümmetimi istilaslar zamanında emniyeti garantisi. Kureyş ile ahbaplıktır. Kureyş ile anlaşmış olmasıdır. Çünkü Kureyş Allah'ın ehlidir. Çünkü Kureyş Allah'ın ehlidir. Çünkü Kureyş Allah'ın ehlidir. Kureyş kabilesi. Bir defa söylemiş böyle. Araplardan bir kabile Kureyş'e muhalefet ederse şeytanın partisinden olurlar. Şeytanın grubundan olurlar. Peygamber Efendimizin kabilesidir. Kureyş kabilesi. Kureşin çeşitli boyları vardı, Efendim, Kureş Kureyş kabilesini e, tabi peygamber efendimizin içinden yetişmiş, İrkiden beri böyle, böyle, soyusu bu da belli, Arapların hürmet ettiği bir kabileydi. Peygamber efendimizin içinden yetişmiş olduğu bir kabile. Şimdi Müslümanlar şey yaptıktan sonra peygamber efendimizden sonra ihtilafa düşüp de çekiş diye böyle buyurmuş, yani Kureşle anlaşmalı olun, Kureyş'le zıb, gitmeyin. Çünkü Kureyş Allah'ın elbidir, Allah'ın dinini bilirler, o yolda giderler. Allah'ın rızasına uygun yol tutturmuşlardır. İhtilaflar da Kureyş tarafında olur ki, garantili olsun fitneden şeyden kurtulmuş olasınız. Eğer bir insan Kureyş'ten ayrı olur bir kabile, Kureyş'e muhalefet dem, isyan bayıları açar, zıtlık çekerse, zıt baş çekerse o zaman şeytanın ordusu olur diyor malum hizip parti demek, ordu demek, neyse, grup demek şeytanın grubundan olur. Şimdi i̇şte Kureyş, Müslümanları temsil ediyor. Onun tarafında toplaşacaklar. Birlik beraberlik olacak. İslam'ı yayacaklar. Peygamber Efendimiz böyle buyurmuş. Ama bazı kabileler çeşitli itkilaplar, çekişmelerine girdiler. İslam tarihinden malum. Olmuş bitmiş çeşitli sıkıntılar, itkilaplar. Allah bize bu devrinden ittifak nasip etsin, birlik beraberimiz nasip et. Rabbimiz bir, Allah-u Celle Celaluhu, kitabımız bir, Kur'an-ı Kerim, Peygamberimiz bir, Hazreti Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Niye ihtilaf ediyoruz? Halk ve çekişme, küçük düşme, harp, dar, Müslüman birbirini öldürüyor, nasıl öldürüyor, nasıl kıyıyor? Bu ihtilaflardan Allah bizi kurtarsın, bahşire girersin, akıl fikir insan edin. Demek ki bir şeytanın hizbi var, bir Allah'ın hizbi var. Bir Hizbullah var, bir Hizbüşşeytan var. Hizbullah felak bulacak, şeytan cehenneme gidecek. Hangi hizipten olduğuna insan dikkat etsin. Hangi partiden, hangi hangi gruptan, Allah grubundan mı, şeytan grubundan mı, iman grubundan mı, küfür grubundan mı? Dikkat etsin, yerine bir dikkat etsin. Nerede, kime karşı ateş yapıyor? Girmiş kafir grubun içine, şeytan grubunun içine imanlılar mı saldırıp duruyor, ateş atıp duruyor? Yoksa Müslümanların sapında yer almışlar, küfürle göğüs göğüse mi çarpışıyor? Bu durumuna dikkat etsin. eman ümmeti min-el-zarat-ı idarat-ı bul-bahre bismillah ve mürsaha Ejleyha, Mursaha, ve Ma Kâtir Allahu, ve Ma Hakka Hüseyin Efendimiz'den merfuatlık edilmiş bir hadis-i şeriftir ki Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurmuş. ümmetimin garantisi. Emanı, kurtuluşu ne ve minelgaraki, boğulmaktan. İzara, cibur, bahre denize, sefer açtıkları zaman, gemiye bindikleri zaman gemi batabilir, boğulabilirler. Boğulmamak garantisi emanları, emniyetleri nedir? Şu sözleri okumaktır, şu ayetleri beni okumaktır. Bismillahi, medreha ve mühtaha. İnne Rabbi'n-ne gafurur rahim. Bu Kur'an-ı Kerim'den bir, bir ayet-i kerimeden alınmıştır ibaresi. Ee, Nuh aleyhisselam ve ona iman edip tabi olanlar gemiye binerken ve kaderce bu Bismillahirrahmanirrahim diye ayet-i kerimede Nuh Aleyhisselam'ın kavmine böyle diyerek yemeye binin dediğini anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Biz de bu duayı da yemeye binersek, uçağa binersek, bir vasıya binersek, efendim böyle şey yapalım, bu duayı unutmayalım. Bismillahirrahmanirrahim. mecreha ve mürsaha Yani Allah'ın adıyla, efendim, hareket etmesi bunun ve efendim, mevzil bakımına varıp, e, e düşmesi, kavuşması Allah'ın adıyladır. E, Rabbim kafurdur, rahimdir. Merhameti çoktur, rahmeti boldur. Efendim ablumabı kred eder diye ona intica ederek şey yaptı. Arkasından bu ayet bunun arkasından da şey edilecek ki ve kaderullah'a kaderullâhâ hakka kadrihî. Kafirler, müşrikler, zavallılar Allah-u Teala Hazretleri'ni hakkıyla takdir edemediler. Sığınılacak kapı olası halbuki. Ve kaderullah'a kaderullâhâ hakka kadrihî. ölü tümü tamamen kıyamet ve uzundur yani Allahu Teala Hazretlerinin azametini kafirler anlayamadılar. <gülüyor> kıyamet gününde bütün dünya yedi kat yerden ve semalar yemininde yerinde Yani gökler yerler onun yanında, onun azameti karşısında işte bu durumdadır bile. Onun öyle e, azametini gösteren bir büyük ayet-i Bunu okuyarak böyle şeye binecek. Bineceği vasıtaya, gemiye böyle binecek. Böyle olduğu takdirde batma, mahfuz kalır. E, bu gemi için böyle, o zaman uçak yoktu. Şimdi uçak da uçak gemisidir. Yani o da havada yüklüyor, öyle aynı tarzda. Uçakta da bunu okuyalım. Bir yere giderken, o binerken veya bir ata vesaireye binerken ummiyetle okunan Bismillahirrahmanirrahim Sübhahellezi sahhar elele ve bâkünlâ lehu mukrimîn ve illâ ilâ rabbilâ ve munkalibun ayet-i kerimeleridir. Bu okunmuştur. Bu da gene e, gemiye binmekle ilgilidir ama öyle gibi de teşbir edilmiştir. Böyle bir bineye binildiği zaman bu dua ile dua edilmesi tavsiye olunmuştur. Allah Teala Hazretleri her işimizde ona hakkıyla tevekkül etmeyi bilmene rakip eylesin. Çünkü ona tevekkül edenleri Allah selam ve mahrum konar. Mezili maksuduna ulaştırır, işini kollar, kendisine emaret olunana, kendisine sığınana Allah zarar getirtmez. Allah Teala Hazretleri bizi kendisinin sevdiği razı <gülüyor> olsun. Tutsunlar, himayetinde tutturur. Korunduğu, korunduğu iyi kullandığınız cümlesine dahil eylesin. Fatiha Ali Şerife,